الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أسدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه، وكل بدعة ضلاله، وكل ضلالة في النار Bugün 26 Kasım 2011 Cumartesi. Selef'in fehmi bağlamında iman, küfür, şirk, nifak ve tekfir meseleleri derslerimizin 5. dersi. Oradaki mikrofonu aslında kıssak ben soru soru sorarsam açarsınız inşallah. Çünkü bana ses geri geliyor, yankı yapıyor. Evet. Şimdi kardeşler bugünkü konumuz Ehli Sünnete ve ehli sünnete muhalif olan fırkalara göre imanın tarifi olacak. Evet. Ama dediğimiz gibi yani bu tavsilli kısımların bölümü olduğu için meseleyi biraz tavsilli yönde ele alacağız. Şimdi biz kıble ehlinin imanın müsemması yani hakikati hakkındaki sözleri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 El-Laleka'i şerhu usuli usul Sunneti Sünneti adlı eserinde, İbn-u Batt'a İbane'de, i̇bn Ebi Asım Es-Sünnet'de, i̇bn Ebi Şeybe El-İman'da, El-Eş'ari Makalatul İslamiyyinde, i̇bn Hazm El-Fisal'de, i̇bn Abdilber El-Temhitte, El-Bayhaqi el, el, el Ebu Ya'la El-Hambeli El-İman'da,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 bir sürü eser zikrettik. İşte İmam Bey Haki itikatta demiş, İbne Ebi Asım sünnette demiş vesaire bir sürü eser zikrettik. İşte bu zikrettiğimiz eserlerde, az önce zikrettiğimiz eserlerde ve diğer başka eserlerde kardeşler, ehli sünnetin imanın hakikati yani imanın tarifi ile alakalı sözlerine baktığımızda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 sözlerle onu açıkladığını görüyoruz. Farklı farklı ne? Sözlerle açıkladığını görüyoruz. Mesela örnek veriyorum size. Bakın. Nisa suresindeki ayete bakın. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki: Elem tera elem tera ilallezina utu nasiban minel kitabi yu'minuna bil jibti ve taguti. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Cipte ve taguta iman ediyorlar.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 bu kelimeleri yani cipt ve tağut kelimelerini tefsir ettiklerini görüyoruz. Mesela cipt kelimesi için, cipt lafzı için, ayette geçen cipt lafzı için Ömer binül Hattab radıyallahu anh diyor ki Cipt sihirdir diyor. Cipt sihirdir diyor. Yani ayet ne olmuş oluyor o zaman? Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Onlar ne Sihire ve tağuta iman ediyorlar oluyor.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 İhtilaf ve farklılığın 3 kısım olduğunu görüyoruz. Tefsir usulüne baktığımızda bu ihtilaf ve farklılığın 3 kısım olduğunu görüyoruz. 1. Bunu anlarsak meseleyi çok iyi fıkh edeceğiz inşallah. Tabir sayısı buradan itibaren başlıyor. 1. Bu farklılıklardan birincisi manada değil de sadece lafızda farklılık. Bakın cümlemizin ismi şu. Manada değil de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 Katiyetle anlam bakımından, mana bakımından hiçbir farklılığı yoktur. Farklılık sadece lafsi yani sözlüğü farklılık olmaktan ibarettir demiştik. Hemen kardeşler imanın tanımına dair zikretmiş oldukları sözlerin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 söylemiş olur Allahu alema ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve alihi ve ashhabihi ecmaîn